Evet Açık Radyo'da Açık Dergi programını dinliyorsunuz. Programın bu bölümünde bir tiyatro ekibinden ve bu ekibin yeni oyunundan bahsedeceğiz. Aslında daha önce derginin içinde geçen sezon oyunlarında yer verdiğimiz belki de dinleyicilerimizin aklında kalmış olan bildikleri bir tiyatro topluluğu Tiyatro Boyalı Kuş'tan bahsediyorum. İç Ses isimli yeni bir oyuna başladılar bu sezon itibariyle. Bizde hem iç sesi hem de genel olarak tiyatro boyalı kuşun ne olduğunu konuşmak üzere e, tiyatro ekibinden ve aynı zamanda iç sesinde e, yazarı ve yönetmeni Jale Karabekir'i konuk etti. Kendi stüdyomuzda şu an. Merhabalar. Merhaba. Hoş geldiniz. Bu akşam, e, bu kayıt bir söyleşi bu arada bundan not düşmek gerekebilir. Bu akşam bir temsiliniz daha olacak. Sekiz buçukta bu arada oyun değil mi? Evet, sekiz buçukta. Yeni sahnede olacak her salı olduğu gibi. Her ne kadar dergi dinleyicilerinin ve radyo dinleyicilerinin bildiğini düşünsem de Biraz tiyatro boyalı kuştan bahsetmek gerektiğini düşünüyorum. Bunu belki sizin kişisel hikayenizle, kişisel yolculuğunuzla yapabiliriz. Çünkü aslında yeni bir tiyatro ekibi değil. Bu sene 12. seneyi doldurdunuz sanırım. 11, 2000'de kurulduk. Şimdi 2000, ne oluyor? 12 oluyor. 12. Evet. <gülüyor> yeni yıl işe alışamadım. Evet 2012 itibariyle 12. senesine girmiş bir topluluk. Ee, sizin bildiğim kadarıyla şöyle bir internette edindiğim ve çok genel bilgiler olduğu için size sormak isterim. Zaten 97'den itibaren sanırım kadınlarla çeşitli e, tiyatro çalışmaları yapmışsınız var. Tiyatro boyalı kuşu nasıl kurdunuz, kimlerle kurdunuz ve niçin yola çıktınız diye. Ee, evet ben dramaturji ve tiyatro eleştirmenliği öğrencisiydim. Ee, i̇kinci mezunlardanım yani onların... E, yeni bir bölümde o zaman. Şimdi tabii daha çok öğrenci alıyor ve daha çok insan biliyor. Orada öğrenciyken kadınlarla çalışmaya başladım. Hı hı. Onlar da taleple oldu aslında. Benim böyle çok tabii ki feminist teoriye ilgim vardı. Sonra feminist eleştiri ve feminist tiyatroya okulda ilgim tabii ki arttı. Hem pratik olarak hem kuramsal olarak arttı. Zaten mezun olmadan evvel bunlarla bayağı bir Uğraştım. Mezun olunca da zaten e, orada böyle bir <gülüyor> şoka giriyorsunuz zaten okul ortamından çıktıktan sonra. E, çok sevdiğimiz tiyatrocu arkadaşlarımız ve gruplar vardı o zaman. Ama bir yandan da kendimizi orada çok ifade edemeyeceğimizi düşündüğümüz bir grup arkadaşla, dramaturji mezunu, tiyatro eleştirme yani mezunu arkadaşlarla kurduk. ...2000 yılında çok acemi bir e, cesaretiydi açıkçası. Şimdi tabii siz 12 yıl falan dediğiniz zaman çok ilginç geliyor bana. E, ama feminist bir tiyatroyuz aslında. E, feminist tiyatro deyince de işte kafalar karışıyor biraz ama... Hani ...herhalde açık radyo e, dinleyicileri bunu biraz daha iyi anlayabilir. <gülüyor> tabii ki erkekler var. E, i̇deolojik bir tiyatroyuz, yani politik bir tiyatroyuz. <gülüyor> İlla kadın oyunları yapmak zorunda değiliz. ...her şey feminist açıdan bakıyoruz... ...feminist dramaturji ile oyunlar yapıyoruz... ...yaklaşık 20'ye aşkın... ...ufak tefek de oyunları sayarsanız... ...baya bir 20'ye yakın... ...20'ye aşmış olabilir oyun yaptı... Oyun ...bu 2 sene içinde... Hı. ...İç Ses de aslında... E, ...çok Hı. deneysel bir oyun... ...siz de seyrettiniz... Evet. E, ...geçen hafta... E, ...deneysel bir oyun... ...aslında bu kadar deneysel çalışmıyoruz... ...bu sene bir şekilde öyle çıktı... ...bir sürü nedeni var aslında... Birincisi Dış Ses diye bir oyun yapmıştık 2004'te. E tabi bizim bir seyirci kitlemiz var bizi takip eden. Hı hı. Biraz onları da şaşırtmak istedik. Biraz kendimizi şaşırtmak istedik. Ee, biraz, biraz bir meydan okumak istedik tiyatroya. Çünkü oyuncular konuşmuyor iç sesle. Evet. Adından da anlaşılabileceği gibi. Ee, sadece iç seslerini duyuyoruz. Biraz oyunculuğu tartışmak istedik. Biliyorsunuz tiyatroda... Tıradlar vardır, monologlar vardır, iç sesler seyirciye söylenir. E, kafa sesi dediğimiz şey daha çok tiyatro şeyidir, filmde, sinema mantığında kullanılır. Hı hı. Biraz onları deneyelim dedik, biraz performans deneyelim dedik. Mekanı değiştirelim dedik sahne tasarımını, seyircinin odağını değiştirelim. Seyirci istediği yerden seyretme hakkına sahip olsun. Klişelerden yola çıkalım dedik. Kadın erkek ilişkileri, ben hep çok hep dalga geçerdim. Bir masa, iki sandalye, bir kadın, bir erkek oyunları diye. Ee, bu bir klişedir. Yani nasıl kullandığınız önemli değil. Yani biçimsel olarak her yazar ya da yönetmen bunu farklı bir şekilde el alabilir. Ee, biraz o klişelerden, biraz o diyaloglardan, kadın erkek ilişkisinin e, klişe diyaloglarından... ...biraz onları eleştirelim dedik. Hı hı. Biraz eleştiriyoruz ama bir yandan da e, çok Foucault'un çok güzel bir tanımı var... Ya klişe ve banal olan şeyler var olan şeyler aslında. Hani tamam biz bunları eleştiriyoruz ama dışarıda yaşanıyor. 45 dakikalık yani her oyun belli bir kayıt zaten kayıt altında ses kaydıyla Aynı uzunlukta olan bir oyun. Seyirci için de böyle bir hem de oyuncu için e, garip bir deneyim. Hı hı. Çünkü doğaçlayamıyorsunuz aslında. Evet. Ya da doğaçlıyorsanız o süre içinde doğaçlamanız lazım. Ben e, açıkçası tiyatro boyalı kuşun seyrettiğim ilk oyunuydu iç ses ve biraz önce de söylediğiniz gibi hem mekanı hem oyuncuların bedenini hem de bütün o işte diyalog monolog çizgisini koparan ve belki birazdan da biraz ayrıntılı olarak bahsedebiliriz aynı zamanda bir yabancılaştırma olarak anlatıcının da daha doğrusu hikayeyi yaratanın da hikayenin içinde müdahale edebildiği ve bunun tüm aşamalarını oyuncularla birlikte görebildiğiniz bir oyun şimdi ses kaydından bahsetmişken oyundan küçük bir kayıt dinleyelim o zaman iki dakikalık bir bölüm hem anlatıcının hikaye yaratanın hem de kadın ve erkek karakterin içine girdiği bir Bölüm dinleyeceğiz, sonra devam edelim. Günümüzün Adem ile Havası, şimdi de olmadan önce mutlu, mesut ve huzurluydular. Mutlu. Seni seviyorum. Tanrı insanı yarattığında onu kendine benzer kıldı. Onları erkek ve dişi olarak yarattı ve kutsadı ve yaratıldıkları gün onlara tırnak aç insan tırnak kapı adını verdi. Aksızın Zaten Tamamen, her insuşu sususu benim biliyorum. biliyorum. Ha, ne yapsam Yağmur, Yağmur. Yağmur. Yağmur. sel basar. Yağmur. Zaten, Zaten hep hep senin bir Bir Televizyon bozuldu. Ben Beceriksiz ben evet ben. O da inat bir kadar olmalı artık neden? böyle. Kendisi ben en haklıyım. En bilir, i̇şte bu kadar. Haklıyım. Haklı. Hak. Olmadı. Yok Seyirci anlamayacak şimdi. Evet iç sesten kısa bir bölüm dinledik. Şimdi biraz önce e, klişeleri aslında hani var olan var, var olduğu için klişe ve banal dediğimiz o şeyleri kullanmaktan bahsettiniz. Şimdi, e, oyunun belki de en önemli kullandığı klişe mitik bir klişe esasında. E, her ne kadar e, oyunun tanıtımında siz bu bir Havva Adem hikayesi değildir deseniz de bir şekilde Havva ve Adem'e birçok gönderme var. Benim merak ettiğim buydu. Yani bu klişelerin içinden neden en klişe olan ilişki metni olarak Adem ve Havva göndermesini bu kadar yaptığınız oyunda? İ i̇lk onlar başlıyor çünkü. <gülüyor> e başlangıçta biliyorsunuz yer ve gök vardı. Tanrı ilk önce onu yarattı. Eski ahit böyle başlıyor. Bab 1. E Biz de aslında oyunu öyle başlatıyoruz ve biraz... E şimdi bu klişelerle ilgileniyoruz onları eleştiriyoruz dedim ama bir yandan da biz ana metinlere her zaman geri döneriz ana metinler çünkü kanon dediğimiz onlar birçok edebi eseri ya da bizleri ya da inançları politikayı düzenleyen metinlerdir hı hı. eski ahite dönünce zaten orada dünyanın nasıl yaratıldığından öte kadın ve erkeğin nasıl şekillendirildiği çok güzel anlatılıyor biz oraları hiçbir şey yapmadık Aynı şekilde verdik. Ee, belki Türkiye seyircisi e, ya da kültürü bu kadar iyi bilmiyor olabilir. Ama sonuçta e, Batı sineması falan seyrettiğinizde her şey orada çok bellidir. Eski ahiti böyle görebilirsiniz. E, ve orada gerçekten erkek egemen söylem ya da at erkek sistem adını ne veriyorsanız orada çok güzel anlatılıyor. Hı hı. Biraz oradan yola çıkmak istedik aslında. Ve hani bugünkü Ademli ile Havva'nın durumu bu kadar e, patetik değil ama... Yine de ondan çok fazla aldığımız şey var ve biraz da bunu sorgulamak gerekiyor. Ee, yani tarihi sorgulamıyoruz tabii ama yazılmış bir kitaptan Hı -hı. ve onun nasıl şekillendirildiğini, e, nasıl tanımlandığını işte. Yani kadına iki ceza veriliyor. Biri doğum sancısı, biri de erkek tarafından idare edilmesi. E, bu noktalar mesela bunları duyduğumuz zaman e, oyunda biraz ilginç geliyor <gülüyor> yani bu kadar net söylenmesi hı hı. biraz bunları eleştirmeye çalıştık ee, yani şeyden de başlayabilirdik işte toz bulutuydu falan ilk önce diye <gülüyor> ama böyle uzun bir e, e, ne denir medeniyet tarihinden yani medeniyetin başladığı noktadan hı hı. başladık bugüne geldik Evet tabii zaten sadece eski AİT'e göndermeler yok. Sizin eski güncel oyunlarınıza da birçok gönderme var bildiğim kadarıyla. Bir de belki biraz önce sorduğum soruya geri dönebiliriz. Anlatıcının e, rolü niye bu kadar baskındı oyunun içinde? E, çünkü o da bir otorite yazar aslında. Biz öyle tanımladık. Yani oyun o sırada yazmaya çalışıyor. Ve kendi kafasındaki şeyleri yazmaya çalışıyor. Eleştirmeye çalışıyor. Ama bir yandan da oyun yazma Oyun yani yazar, yönetmen bu. bunlar bayağı otoriter insanlardır <gülüyor> tiyatroda. E, arka, dinleyiciler şey yapmasın tiyatrocu <gülüyor> arkadaşımız ama hani tiyatro çok da böyle demokratik bir yer değil maalesef. Çok çabalıyorsunuz onun öyle olabilmesi için. <gülüyor> Oyuncular için de e, yazarın otoritesi, yönetmenin otoritesi bunları da sorgulamaya çalıştık. Bir yandan yazdığınız şey de bir otoriter zaten otordan geliyor biliyorsunuz. Authority. Hı <gülüyor> hı. Water'dan geliyor ve onu da sorgulamak istedik. E sonuçta bütün yani kutsal kitaplar ve diğer metinleri de düşündüğünüzde... ...bunlar da e, böyle söylememek lazım ama bir yazılma durumu var. E, ve hani onu sorgulamaya çalıştık ve çok teşekkür ediyoruz Tilbe Saran. Ben hani yazar olduğum için, metni ben yazdığım için... ...Tilbe Hanım da bunu seslendirdiği için çok mutluyum. Hı hı. Gerçekten inanılmaz e, katkısız da oldu e, seslendirirken... Ee, diğer sesler de tabii ki ee, iç sesler yani Ademli Havva'yı e, Serhan Süsler ve Sema Mağara seslendirdi. Hı -hı. Kaya Kars ve Pınar Oğuz da diğer seslendirenler. Ee, bu da inanılmazdı yani biz ayrı provalar yaptık yani seslendirmeci e, oyuncular yani seslendiren oyuncularla oyun, bizim e, performans yapan oyuncular hiç karşılaşmadılar. E, tabii ki stüdyoda yapıldı kayıtlar ve oyuncular o kayıtlara gelmedi. E, prova'ya da hiçbir seslendirmeci hmm. gelmedi. Böylece hepsinin farklı e, seslendirilen de olsanız performans yapan da olsanız kendi yaratıcılıklarını koydukları ve uzlaştıkları bir oyun haline geldi. Aslında böyle biz deneysel derken sadece böyle oyunun yazılımı vesaire değil çalışma biçimi olarak da bayağı deneysel bir şey e, denedik. O yüzden hani ilk seyrettiğiniz oyun ama Büyük Osku dinleyicilerden bizim oyunları seyretmiş olanlar vardı. Biz genelde çok metin çalışırız. <gülüyor> ama bu oyun hiç öyle bir oyun değil. Bir daha da böyle bir oyun yapar mıyız emin değilim ama e, çok zevkli aslında deneysel çalışmak. E, yani böyle meydan okudum karşı çıktım falan diyoruz ama biraz tam öyle de değil. Yani e, bazı kalıplar var tiyatroda ne bileyim radyoculukta olduğu gibi. Onları yapmanız gerekiyor ama Hı -hı. onları bilerek kırdığınız zaman bir onu denemeye çalıştık. Hani biliyoruz biz evet tamam işte V kullanılmaz sahnede her yere V koyuyorsunuz. Yani o V'yi koyduğunuzun bir anlamı var ve onunla e, şey yapmaya çalışıyorsunuz. O kalıbı yıkmaya çalışıyorsunuz. Hı -hı. Çok kolay değil tabii. Hı -hı. Yani seyirci daha yani bir kısım seyircimiz çok beğeni Bir kısım seyircimizin anlama sorunu Hı -hı. olabiliyor. V dediğiniz bağlaç V miydi Hı, bu v. arada? V çok sahnede kullanılan bir şey değil. Hı -hı. Ee, ...günlük hayatımızda konuşma, yani V diye çok konuşulmuyor çünkü hmm. V'leri atarız yani. Anlat. Barsaya. <gülüyor> konuşma hani, diline olabildiğince yaklaşmıyoruz. Evet için. yani tiyatro dili öyledir çünkü yani gündelik dille uygundur. V'leri hani tabii ki kullanabilirsiniz ama özellikle eski ayet bölümlerinde ben her yeri böyle bir V ekledim çünkü V Kaya abi Kaya karşı çok teşekkür ediyorum inanılmaz güzel seslendirdi. Hmm. Çünkü biz mesela o V'leri tam e, provalarda okurken kendi kendimizi tam tanımlayamıyorduk. Ama Kaya abi e, stüdyoda bizi mahvetti zaten <gülüyor> inanılmaz. Onun da bir hatırası var. Hep Kaya abi şey dedi gerçekten böyle mi yazıyor okuyamıyorum. <gülüyor> İlahi bir sesle okuyor evet. çünkü eski ahiti. Ara ara duruyordu ve yani bunu siz yazmış olabilir misiniz falan. <gülüyor> Hayır diyordum Kaya abi gerçekten hani. Eskitte aynen böyle yazıyor. Bu da çok önemli çünkü o metinleri geri dönmek ve onları da bugünün gözüyle bakmak da Hı -hı. gerekiyor açıkçası. Tabii. Evet, şimdi biraz önce söylediğiniz bir şeye geri döneceğim ve buradan aslında. Belki başka bir yere bağlarız bilemiyorum. Demokratik bir şey değil dediniz sonuçta. Tiyatro ve bu kalıpları kırmak için bir şeyler yapıyoruz. Şimdi sizin bir ezilenler tiyatrosu ekolinden gelen bir ekip de olduğunuzu göz önünde bulundurarak bunun ne kadar uygulayabiliyorsunuz ezilenler tiyatrosunu, ezilenlerin tiyatrosunu kendi oyunlarınızda? Evet şimdi aslında Tiyatro Bakış 3 bölümde çalışıyor. Bir alternatif tiyatro yani alternatif oyunlar üretiyor. Bir Hı -hı. bundan çok profesyonel ekiplerle yapıyor. Yani profesyonel oyuncularla, kostümcülerle, müzisyenlerle. Bir de daha yarı profesyonel ya da profesyonel olmayan gönüllülerle feminist dramaturjili okuma tiyatrosu çalışmalarımız hı hı. var. Onu canımız istediği zaman yapıyoruz. Metin bulduğumuz zaman yapıyoruz. Hı hı. Daha çok eski demin demiş olduğum gibi ana metinlere geri dönüyoruz mümkünse Osmanlıca yazılmış hı. Osmanlı döneminde yazılmış metinlere geri dönüyoruz oradan ilginç şeyler bulabiliyoruz geçen sezon oynayan üç kadın uçuş evet, mekanı, evet, üç Evet oyun... Evet o ıı, mescutdiyet dönemi ıı, kadın oyun yazarlarını hı hı. Iı, ele almıştık Çünkü bunlar bilinmiyor yani hı. tiyatro Türk tiyatro tarihi ders aldığınızda da onlar yoklar hı. yani ıı, herhangi bir okulda okuduğunuz zaman da ben de öyle bir okulda okudum hı hı. ama hı hı. Iı, kadın oyun yazarlar yok. Ee, yani mesela 1916'da Kadınlar Dünyası dergisinde yazılmış olan ki o zamanın çok önemli bir dergisi Mesadet Bedirhan'ın Hasbıhal diye bir oyunu var. Çok kısa komedi, kadın haklarıyla ilgili ve içinde feminizm kelimesi geçiyor. Yani Osmanlıcadan biz çünkü et, e, transkript ettirdik. Hı hı. Feminizm kelimesi yani bu çok önemli bir şey. Çok. 1916'dan bahsediyoruz. Bunlar önemli tarihler. Ee, neyse bu tür şeyler yapıyoruz. Hı hı. Bir de ezilenlerin tiyatrosu çalışıyoruz. Ezlerlerin tiyatrosunun daha çok topluluklarla yani bölge alanda çalışıyoruz. Bazen arada kendi grubumuzun içinde çalıştığımız da oluyor. Dar alan diye bir oyun yapmıştık, kendi sorunlarımızla ilgili. Şimdi tabii ki tiyatrocusunuz bütün bunlardan bildiğiniz bilgiler, o deneyimlerle aslında oyunları koyuyorsunuz. Ezlerlerin tiyatrosundan birçok tekniği zaten biz kendi prova aşamalarımızda kullanıyoruz. Ama dediğim gibi yani biz feminist bir tiyatro olarak ki bu zor bir şey. Çalışma yöntemlerimizi de feminist kurmaya çalışıyoruz. Herkes uygun, herkes uyamıyor buna mesela gruba gelen. Ee, zor geliyor. Çünkü bunun böyle ee, ...işte otoritenin çok az olduğu, Hı -hı. E, sorumlulukların daha farklı işlendiği bir tiyatro yapısından bahsediyoruz. Yerarşik bir şeyden bahsetmiyoruz. Evet yalnız. ama mecburen bazı noktalarda olmak zorunda kalabiliyor. Mesela rejinin son karar vermesi gerekiyor. O yüzden diyorum demokratik bir yer maalesef değil. Çünkü o halde olduğu zaman gerçekten bazı gruplarda, bazı oyunlarda belki ortaklaşabilirsiniz. Ortak kararlar verebilirsiniz ama her zaman olabilecek bir şey değil. Evet. Ee, o yüzden biz hani hele bu iç ses ekibiyle çok çok iyi anlaşıyoruz. Hani böyle <gülüyor> lev demeden levlevi şeklinde gerçekten hayata bakış açımız belki politik görüşlerimizin hepsi bir e, aynı değil. O doğru da değil zaten hepimizin öyle olması ama hı hı. E, yine de ne yaptığımızı biliyoruz, ne amaçla yaptığımızı biliyoruz. Birbirimize çalışma ortamımız çok çok farklıydı. O yüzden de böyle ilginç bir oyun çıkabildi aslında yoksa ekip birbiriyle anlaşması zaten ben ona inanmıyorum mümkün değil güzel bir iyi bir yapım çıkması hı hı. mümkün değil bu arada Şengül Özdemir ve Gökmen Kasabalı ile çalışıyoruz hı hı. Gökmen daha dans kökenli bir arkadaşımız dansçı Şengül de tiyatro bu da bir aradaki farkı veriyor aslında o kadın erkek arasındaki sadece metinsel ya da söylemsel farklılık değil bir yandan bedenlerini kullanma biçimleri de farklı. Ee, o da bir kadın erkek arasındaki o Keskin çizgileri, <gülüyor> klişelerde ortaya. olan keskin çizgileri evet. de ortaya çıkarabiliyor. Hı hı. Şimdi oyundan bahsettik, ekipten hı hı. bahsettik. Ee, aslında algınızdan da bahsettik genel olarak tiyatroya dair. Bu hafta içinde bir atölye çalışması da gerçekleştirdiniz. Merak ettiğim şey, e, bu atölye çalışmasından belki biraz bahsedebiliriz. Hı hı. Devamı gelecek mi aslında? Ee, e, geçen İsviç. hafta geçen... E, üç günlük bir çalışma vardı. Pelle Anaus, hı hı. E, İsveç'ten bir sanatçı. Hı hı. Kendisi aslında bir gün e, palyaçoluğa giriş atölyesi vardı ve fiziksel komedi. E, diğer iki günde oyunculuk ve cins, e, toplumsal cinsiyet yani daha doğrusu oyunculukta toplumsal cinsiyetin farkındalığı bilinci olarak da tanımlanabilir. E, çok yararlı hem bizim ekip içinde hem de diğer katılımcılara da dışarıya da açık bir çalışmaydı. Hı hı. E, aslında tabii ki biz yurt dışından ya da yurt içinden e, ...böyle eğitmenler çağırmaya çalışıyoruz ama biz ufak ve şey daha kapalı bir grubuz aslında. Ee, yine de elimizden geldiği kadar hani hem kendi gelişmemiz için hem diğer katılımcıların gelişmesi için böyle şeyler yapıyoruz. Ee, bunlar için maalesef desteklere ihtiyacımız var. Ee, yine Agneta Josephson var İsveç'ten onu çağırmak istiyoruz bu yıl içinde. Ee, o da ezilen, çok iyi bir ezilenliğin tiyatrosu e, kolaylaştırıcısıdır. Ee, Julia Boal, ...Julian Boal, o da eczanenin tiyatrosu e, kolaylaştırıcısı, e, Jill Greenhall, İngiltere'den çeşitli kimselerle yani onlar hep de çok sevdiğimiz sanatçı dostlarımız. Onları tabii ki buraya davet etmek istiyoruz hı hı. ama bunlar tabii bayağı e, bayağı baya bir e, organizasyon isteyen tabii. işler. Ama biz genelde e, olabildiğince yapmaya çalışıyoruz. Hı hı. Ve herkese açık oluyor bu atölyeler gerçekleştiği zaman sizin tabii, tabii, ekibinizin yanı sıra. Tabii o bizim için de çok önemli Hı -hı. çünkü e, ekip dışından arkadaşlarla birlikte de çalışma imkanımız oluyor. Geçen hafta gerçekten çok e, hoş bir atölye çalışması oldu. Katılımcılarla e, birlikte de bir şeyler öğrendik ve... E, Onlarla da yani arkadaş olduk aslında. 2008'de başlayan bir e, gönüllü boyalı kuşlar gibi bir <gülüyor> evet. program vardı. O devam ediyor mu? Devam ediyor çünkü onun bitmesiyle ilgili bir mesele yok. <gülüyor> Gönlünüz varsa boyalı kuşta bir şeyler yapabilirsiniz. <gülüyor> ee, gönüllülük şöyle bir şey. Aslında o zaman daha kapalı bir gruptuk. Biz çok az kişiydik ve bir, yani herkes bize çalışmak istiyor ama biz sadece kendimizi idame ettirmeye çalışıyorduk. Zor bir şey tabii İstanbul'da. Büyük bir şehirde alternatif tiyatro yapmak hı hı. E, bir de feminist tiyatro yapmak. <gülüyor> yani üst üste binince biraz zor oluyor. E, o zaman öyle bir şey açtık hani gönüllü ağına katılabilirsiniz. Beraber projelerimizi anlatırız, beraber yürütebiliriz. Oradan baya güzel şeyler çıktı. İki tane oyun yaptık, forum oyunu yaptık. Çünkü forum tiyatrosu öğrenmek isteyen gönüllüler vardı. Hı hı. E, bir kısmıyla okuma tiyatrosu yaptık. Ee, ...yaklaşık 40 kişi falandı. Ee, bir tiyatro grubuna ulaşmak... E, ...çok da kolay bir şey değil evet. aslında. Merhaba ben geldim, ne yapabilirim demek. Ama böyle bir şey açtığınız zaman... Evet, e, tiyatrodan böyle bir talep gelince... Evet, ...böyle bir çağrı gelince... ...gelince değil? daha rahat ediyorsunuz evet. tabii ki. E, gönüllü olmak isteyenler... ...gönüllü et, tiyatroboyalukşu.com'a... E, ...adresine mail attıklarında... ...onlarla iletişime geçebiliyoruz. Hı hı. Daha sonra da belli bir... İyi e grubumuz var. Oradan birlikte tartışıyoruz. Evet. Bir, bir de blo var. Tiyatro Boya Belki onu da hatırlatmak lazım. Ee, her salı iç Ses saat 8.30'da yeni sahnede oynanıyor. Hı hı. Yeni sahne Firuza Kahvesi'nin civarında. Evet ee, Cihangir'deki e, komşularımıza duyururuz. Artık mahallemizde bir tiyatro var. E, gün Gümşray'ın e, oyun evinin e, vesaire alışık kültür merkezinin birlikte kullandığı biz Cihangir sahne diyoruz. Aslında sahne. Güzel, güzel yani. Evet evet her salı oradayız ve hani herhalde sezon sonuna kadar da seyircimiz oldukça da devam edeceğiz. Evet, tiyatro Boyalı Kuşu ve onların yeni oyunu İç Sesi konuştuk. Ee, Boyalı Kuş ekibinden Jale Karabekir konuğumuzdu. Ee, katıldığınız için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.